94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor saat 19.08.06 canlı yayındayız Burçak Konukman'la zamansız köşesinin içerisindeyiz artık bu yayın dönemi itibariyle her pazartesi bu saatte olduğu üzere merhaba Burçak. Merhaba Evet e, İstanbul'da ve Türkiye'de ve dünyada olan bitene bakacağız özellikle güncel sanattaki olan bitene bakacağız ama önce senin güncel sanatına bir bakalım sen neler yaptın görüşmeyelim. <gülüyor> Valla ne yapalım işte e, Van'daydık e, evet. bir ara e, iki günlüğüne orada Peçakuç'a e, night etkinliğini organize ettik. E, Yerivan İstanbul Close Creative Encounters başlığıyla. E, buradan işte yaratıcı insanları oraya götürdük. Oradaki yaratıcı insanlarla bir araya getirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Geçen hafta da e, burada bir program evet. yaptık bununla ilgili. radyo yansıması oldu evet. e, Bir yandan devam ediyor e, işler. Hayat yoğun. Evet yoğun. Aynı zamanda e, senin bu mobile durumunda devam ediyor. Bir süredir devam edecek. Umarım da devam eder zaten. Güncel sanatla ilgili olarak yapmış olduğun işlerle ilgili olarak. Yeni bir haber var. Sen kaynaklı bir haberimiz var. E, o da Festival'e bir işin e, seçildi senin. Hemen kısaca çok büyük de, fazla detay veremeyeceğiz. Ama ana hatlarıyla bu festivalde ve senin yer alacak işinden biraz söz edelim. Olur. E, şöyle e, aslında IPA'da yani Berlin'de e, katıldığım IPA ee, Çalıştayının ardından başvurduğum bir projeydi bu başvuruyla olan bir proje. European e, Performing Art Festival diye geçiyor. E, 24-27 Kasım'da e, Lublin, e, Warsaw'da ve e, platform e, performans e, platform performans olarak da Lublin'de gerçekleştik. Bu iki e, ba basamaklı bir proje. E, aslında ben canlı performans yapmak üzere başvuru yapmıştım ama. Evet. ...başvurumda e, dökümetasyon olarak e, seçmişler. Daha önce Sinop yerinde yerine yaptığım ikisi bir arada aldığı çalışmam sergilenecek. Hı hı. Aslında e, siyasi çok yaptığım en politik ve en siyasi iş olduğunu söyleyebilirim. E, ve diğer dökümantasyonu yapılan e, diğer sanatçıların işleri birlikte ardı ardı dönecek festival boyunca. Tabii güzel oldu bir yandan. E, en azından hani ben buradayken bir işimin orada o, yer alıyor olması bir yandan benim için mutluluk veriyor farklı yorumlar alabileceğim için evet, senin için de yeni bir deneyim biçimi evet evet bu, ya bu tür da önemli taşıyor evet galiba. evet kesinlikle evet güncel sanat ortamına bakacak olursak bir Design Week toparlamasıyla başlayalım istersen. olur geçen hafta All Design Week düzenlendi aslında ilk kez düzenlenen bir etkinlik bu Design Week biliyoruz zaten yapılıyor 17-18 Kasım, Kasım arasında gerçekleşti. E, Haliç e, Sütlüce Kongre Merkezi'nde gerçekleşti bu etkinlik. İlginçti şöyle, yaratıcı insanları davet etmişler. Aslında hep yaratıcılık üzerine konferanslar düzenlemişler. E, mesela bu konferanslara e, kimler katıldı dersek... ...Mesela Grant mayor gibi e, Lord of the Rings'in ve King Kong filmlerinin... ...Production design e, Designer'ı orada yer alıyordu... Bir yandan Yılmaz Erdoğan yerel bir isim olarak e, yaratıcılığa dair e, bazı referanslarda bulundu. E, e, multimedia artist e, Miva Maitrek çok ilginç disiplinleri buraya getiren bir çalışmayla aralarda yer aldı. E, i̇lginçti bir yandan e, mesela e, Ferhat Tümer e, genç bir tasarımcı ve aslında genç bir... E, ...firma sahibi olarak orada yer alıyordu... ...ve o mesela tasarımcılara para verin... ...işte stajyer tasarımcılara... ...yol parası verin, hı hı. E, yemek parası verin... ...insanları köle gibi çalıştırmayın diye... ...uyarılarda bulunuyordu ve çok ilginç bir şeyden bahsetti... ...mesela... E, ...ajanslara, arkadaşlarına gelsinler diye... ...davetiye yolladığını... ...ancak reklam ajanslarında herkes yoğun bir şekilde çalıştığı için... ...etkinliğe gelemediğini... ...bahsetti ve böyle önemli bir konferans olurken... E, ...tasarımcıların Photoshop başında duplikat yapmaktan e, gelememelerini eleştirdi açıkçası. Hani bu tür şeylerin konuşulması açısından çok tasarımında bir otomasyona tabi evet. olması artık. Galiba. Yani yoksa şey diyor yani adam çok basit ya yani önümüzdeki meklere bakın bunları kim tasarlıyor nasıl tasarlıyor yani bir düşünün bakalım bu tasarım noktasına nasıl gelebiliriz diye Hı -hı. çok önemli yerinde bir eleştiri. Yılmaz Erdoğan yaratıcılığa dair şöyle bir şeyden bahsetti. Kimde seviştiğiniz önemlidir dedi. Çünkü ilk seviştiniz insana bahsedersiniz ne yaptığınızı ve aslında oradan da anlayabilirsiniz ne yapabileceğinizi diye. Çok farklı yorumlar vardı. Güzel bir iki gün geçti. Yalnız işte bir nokta vardı o da giriş fiyatının 650 lira olması. Evet bu biraz, biraz tuhaf geliyor tuhaftı. açıkçası. Yani... Ee, sen şanslısın ki basın ayağı olarak <gülüyor> Evet, basın olarak orada yer aldım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yani şeyi tartışmıyorum bu anlamda. All Design'ın içeriğini tartışmıyorum hakikaten. Birbirinden kıymetli konuklarla birbirinden önemli konuları... ...masaya yatırmışlar ve tartışmışlar orada... ...fakat gönül ister ki... ...bunun daha çok kamu, kamuya açık... ...bir halde yapılıyor olması... ...kamuya açık derken de şunu bahsediyorum aslında... ...güzel sanatlar öğrencilerinin girip bu tartışmanın... ...göbeğinde yer alabilmeleri... ...çok iyi olurdu diye düşünüyorum... ...çünkü evet yani 650 liraymış... ...giriş parası bu da hiçbirimizin hayatında... ...azımsanmayacak bir meblağa tekabül ediyor... ...çok önemli bir not... E, ...o güne dair gelemeyenler tabii ki... ...buna bilemezler ama özlemleyelim... ...İstanbul... Tasarım Bienniali direktörü, e, Bienniali dahil bazı bilgiler verdi. Mesela Antropo No. 3, e, Tasarım Bienniali'nde de kullanılacakmış. onun Ekim 16 Aralık 2012 tarihinde düzenleniyor Tasarım Bienniali. Da, e, ve e, temalı serginin e, diğer bir kreatörü e, Emre Arolat, diğer e, danışma kurulundan kreatörü ise Dejan Sucic ve teması kusurluluk. Hı hı. Yalnız bu kusurluluk meselesini olumsuz taraftan değil de Başka bir noktadan ele aldıklarından bahsetti. Yani kusura odaklanan değil, kusurluluğun anlaşılması yönelik bir hı hı. tem olarak seçtiklerinden bahsetti. Yani iki günün en büyük e, yani haber olarak paylaşılacak konusu buydu bence. En azından bizim güncel sanat evet. e, programımızın içeriği açısından. Evet, bir de diğer meselelere göz atalım istersen. Manzora Köprüsü kapsamında askıda hayatta kalanlar var. Volker, Martin bir işi 27 Kasım'a kadar görülebilecek öne çıkan işlerden biri Suriye pasajında görülebilecek bir iş. Bu anlamda da zaten Sarancı'nın söylediği bence çok yerinde şeyler var. Belki bunlara biraz göz atabiliriz. Evet her birimiz askıda hayatta kalabiliyoruz diyor. <gülüyor> Günlük işimiz yer çekiminin yarattığı felaketi yok saymak altın ve paranın diktatörlüğünü ve zamanı asılı olduğumuz tellerde acı ve sıkıntılarımızı unutmak için asılıyız diyor ya devam ediyor basın mülterlerinde yer alıyor zaten Hı -hı. bu okuduğum şey aslında sanatçının şöyle bir önemi var kontemporeli daha önce katılmış e, ve e, yani İstanbul'da daha önceden gelmiş bir sanatçı e, çok geniş işlerinde çok kavramsız olarak çok geniş bir elpazede üretim yapıyor bazı filozoflara diyor bunlar Frederick Nietzsche, Jordaane, Buruna e, gibi büyük isimler Walter Benjamin gibi aslında bu isimler sadece bu sanatçı için değil e, ...çağdaş sanatla veya kavramsal sanatla uğraşan... ...bütün genç sanatçılar için kesinlikle... ...tekrar tekrar bakılması gereken isimler. Öyle bir önemi var. Tabi sergide şeyleri dikkat çekmiş. Manzara ve perspektif sonuçta 8 yıldır... E, ...açık ve birçok e, yabancı sanatçının... ...İstanbul'da... E, ...sergi yapmasına da olmak sağladı. E, ve açılan bu köprü üzerinden... ...neler olduğu, neler bittiğini de... E, e, ...dikkat çekiyorlar. Çünkü İstanbul artık bir... Çazi, e, ...cazibe merkezi haline geldi... ...güncel sanat ortamında. Ki... Buradan kontemporaryaya e geçersek kontemporaryini de... E, izinle kontemporaryaya geçmeden Walker Mars'la ilgili bir e, ek bilgide bulunmakta fayda var. Aynı zamanda evet söylemiş olduğun edebiyatçı ve filozoflarla çok haşır neşir işler üretiyor. Haşır neşir derken referans niteliği taşıyan yani referans kaynaklarından bahsediyorum. Burada bir önemli isim daha karşımıza çıkıyor. Hannah Arendt'le yani Auschwitz is Human adlı işi e, Hannah Arendt'in kötülüğün banalliği fikri üstüne ...prefere eden işler yapmış. Öncesinde de Holker Mars. Ee, evet. Contemporary'ye contemporary e geçecektin. Ee, i̇stersen hemen taze bir bilgiyle girelim. O da kent ve kültür konferansları yapıldı. Bu konferanslarda neler oldu, kimler neler dedi. Onlara bir bakalım istersen. Ee, evet, İstanbul Kent ve Kültür Konferansları... E, Contemporary'nin paralel etkinliklerinden biri olarak düzenlendi. E, onlar da İstanbul Biyaner'ine ad adamışlar. Onuruna düzenlediler. İstanbul Onuruna ve İstanbul evet. Biyaner'ine... Adamışlar bu konferansları Burada da öne çıkan aslında Ali Akay bir yandan Konuşmacı olmuş Önemli konuşmacılar yer almış Mesela Eli Venedik, Senat, Venedik bir yerini Türkiye pavyonunu Davet edilen Ayşe Ekmen ve Elizabeth Belen de Konuşmacı olmuş Burada mesela direkt dikkat çeken not Kavya Anna Wadman'ın İstanbul'a dair dediği şey bence... ...yani İstanbul'un işte daha önce BNR'e geldiğini söylüyor... ...ve bu geçen işte 8 yıl önce gelmiş... ...10 yıl içerisinde İstanbul'un nasıl değiştiğini... ...ve şu anda küratörlerin, sanatçıların İstanbul'a gelmek istediğini... ...ve burada genç sanatçılarla çalışmak istediğinden bahsediyor... ...ve konferansa dikkat çekilen nokta aslında bir yandan... ...küratörüyle, koleksiyoneriyle, sanatçısıyla, etkinliğiyle, galerisiyle... Bütün bunların İstanbul'u başka bir yere çektiğini ve yani aslında İstanbul'un kendi başına da başka bir merkezi dönüştürdüğünü söylüyorlar. Evet bu tam yani... da burada bana Jacques Herzog'un söyledikleri de İspireli ünlü var. çok dikkate şayan geliyor yapmış olduğu açıklama bu kent ve Kültür konusundaki yapılan konferanslarda biraz atlayıp zıplayarak söyleyeceğim, özetlemeye çalışacağım Herzog'un söylediklerini. Çünkü tam da bu söylemiş olduğunun meselenin göbeğinde yer alan açıklamalar yapıyor. Şehirler arasında fark yaratan daha güzel ya da daha az güzel bir opera salonuna daha Hı. başarılı veya daha az başarılı bir operaya sahip olmaları değildir diyor Herzog. Bir şehirdeki kültürel yaşamın şehir e, sosyal yaşamında önemli bir yer tutması kentin kültürel köklerini geliştirmekle olur diyor. Sanatçısıyla koleksiyoneriyle sponsoruyla her yönden desteklenen bir kültürel hayatın tabandan yukarı stratejisini geliştirmek önemlidir diyor. Aslında tam da seninle tartıştığımız bu programın da temelden tartıştığı bir e, konuya açıklık getirmiş oluyor bence bu sözleriyle. Evet e, ama işte bir yerde kontemporary bir sanat fuarı. Ee, ve sanat fuarından da hani bahsederken bir yerde işte bu sanatçı koleksiyoner ağlarına da e, bahsetmemiz bahsetme durumuna giriyoruz aslında. Hı hı. Yani bu gündemle ilgili bizde çok doğrudan ilgili bir durum değil. Ee, mesela hani işte kontemporanın yine verdiği rakamlarda binden fazla uluslararası koleksiyonerin ziyaret ettiği fuar diyor. İşte 60 binden fazla ziyaretçi bekleniyor diyor. Şimdi bu rakamların bu kadar bahsedilmesi... ...açıkçası işte pazarın çok fazla büyüt, yani büyümesine odaklandığını gösteriyor. Yani bu noktada arada bir sürü e, ne derler ım, başka şeyler de oluyor. Mesela Murat Germen'in <gülüyor> bağlarsak buradan bilmiyorum ne kadar olur. Murat Germen attığı bugünkü tweette e, ki normalde çok takip etmezdim tweetleri denk geldim. E, Sanatçıların çeşitli liglere ayrıldığını e, düşünüyorsan... ...gelire endeksi toplumsal kastlaşmaya, hiyerarşik sömür düzenine de inanıyorsunuzdur demiş... Aslında işte kontemporaryada bir yerde birlik gibi düşünebiliyoruz. Çünkü işte BNL'e katılan sanatçılar var, fuarlara katılan sanatçılar var, galerilerle çalışan sanatçılar var. Bir de inisiyatif olarak bunların hiçbirine yer almayıp sanat üretimini daha çok pratik olarak değerlendiren kişiler var. Hani... Evet ama ortaya çıkan ana tabloda kontemporaryada e baktığımızda, hatta İstanbul BNL'e de baktığımızda artık... Şahsımca maalesef diyebileceğim bir noktadan bakılan bir yer var. E, sat rakamsal açıdan bakışa doğru bir gidişat söz konusu. Bu zaten e, elimizdeki bilgilerde de var. Yani genelde e, bununla ilgili açıklamasını kaç kişi katıldı, neler yapıldı diye sayısal veriler üstünden yürütüyor şu anda. Evet o da neymiş hemen bakalım. Antrepo 3 ve 5 ile düzenlenen BNL'e 2 ayda yaklaşık 110 bin ziyaretçi e, i̇lgi göstermiş. Bu da en büyük rakam olmuş bugüne dek. E i̇şte bu da tam da bu dediğimizde Herzog'un sözlerine bağlıyor. Yani şehirdeki kültürel yaşamın, şehri sosyal yaşamında önemli bir yer tutması kentin kültürel köklerini geliştirmekle olur diyor. Sanatçısıyla koleksiyonuyla ile sponsoru ile her yönden desteklenen bir kültürel hayatın Tabandan yukarı stratejisini geliştirmek önemlidir diyor. Buraya da baktığımızda sadece inceliksel bir gelişmenin özellikle güncel sanatta bize nefes aldıracak bir e, özelliğinin olmadığı. Bunun niteliğiyle birlikte ancak var olduğunda bizim için bir ve kent için, kent halkı için de önemli bir şey olduğunun altında da bir kez daha çizmiş oluyoruz bu vesileyle. Evet istersen e, Leyla Gediz'in evet. sola sergisiyle devam edelim. E, Rampada 24 Kasım günü açılıyor. 7 Ocağı kadar devam edecek. Evet. Leyla Gediz aslında e, ya çalış yani sergileri alacak çalışmalarında ilginç e, konu konu başlıkları seçmiş. Mesela görüştük görüşemedik diye e, günlük iletişim diline dair e, bir çalışma hazırlamış. İşte söz verip gelememe durumları gibi ya da otur durumlara dair e, odaklanmış ve bir yandan da görüşemediği sanatçıları atölyesine davet edip onların e, portrelerini e, yapmış. E, i̇stersen şu anda e, bu internette şu an dönem videoya Evet onun, onun sesine kulak verelim. Evet, Leyla Gediz'e kulak verdik. Evet, o anca güzel bir çalışma olmuş bence şey de. olarak. Yani e, hem disiplinler arası gözüküyor ama bir yandan da o portre hani daha böyle uzun sürede devam eden o yani, e, o çalışmanın da hani tuvalin ya da tuvale çarpan e, fırçanın sesini duymak böyle bir ortamda bence çok hoş. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz artık. Çok az bir zamanımız kaldı. zaman ben sana kaldı. bir soru soruyorum. Tabii. E, yeni başlayan programın e, Perşembe günleri saat 10'da. E, on buçukta. On buçukta. On buçukta Türler Arası diye türler bir program arası. yapıyorum. Nasıl gidiyor? Ya iyi gidiyor çünkü o benim tümüyle kişisel bir ihtiyacımdan e, doğan bir program oldu. Çünkü insan şey ihtiyacı hissediyor hele bu kadar uzun bir zaman açık dergi yaptıktan sonra... İşte okuma, yazma, izleme izleme disiplini kaybetmemek istiyor. Ya da okuduklarını, gördüklerini, izlediklerini paylaşmak istiyor. Bu belki de bir anlamda deformasyon profesyonel niteliği taşıyordur. Çünkü açık derginin ardına iyi okuyorum da şimdi bunu yayından bahsedeceksen ben niye okuyorum ya da bir paylaşıma sokmuyorsam niye izliyorum duygusuyla o zaman kendimi tazelemek için bir şey yapayım. Yani bu damarı kesmemek için bir şey yapayım dediğimde türler arası programı ortaya çıktı. En özet haliyle perşembe sabahları on buçukta. Pek çok disiplinden konuklar oluyor yaptıkları işlerle ilgili olarak. Fakat e, nihai hedefim şudur programda. Bir gün yeterli mesai ayrıldığında bu programa ben yeterince mesai ayırdığımda yapmak istediğim şey. Diyelim ki Burçak sen bir iş yaptın bir yerde ve bir edebiyatçı da senin işini gördü. Sizin ikinizi stüdyoya tıkmak, benim sadece moderatör olarak olmam ve bir e, edebiyatçı ile bir güncel sanatçı karşılıklı olarak şu anda var onun işlerini tartışıyor hale gelsinler derdim o türler arası programında aslında. Çok keyifli geliyor kulağa ee, ve hani bu disiplin arası yaklaşmanın aslında bir yandan şu anda devam eden zamansız köşesinin çok çok, çok, çok direkt ilişkili evet. olduğunu düşünüyorum. En azından birlikte götürdüğümüz programda evet. e, karşılıklı olarak farklı backgroundlardan gelme durumumuz Etkiliyor durumu Aa, evet. O zaman programımızın sonuna, sonuna geldik. geldik Sen bir şarkı hazırlamışsın Ama evet. ondan önce ben bir günün sözü seçtim tamam. Ben onu anons edeyim Sen de çalacağımız şarkı, parçayı ayol. anons et Evet Leyla Gedi Zanfa'da 7 Ocağı kadar izleyebileceğiniz Gelecek Program adlı sergisinde Bir temel soru soruyormuş Ben de kendi adıma sanki bu haftanın Ya da bugünün sözü olabilirmiş diye düşündüm Gelecek bize bugün ne vaat ediyor Princess Chelsea The duet See got